Değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi programına hoş geldiniz efendim. Bugün çok değerli bir ilahiyatçı da abimizle birlikteyiz. Mahir Çatalbaş. Mahir abi programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederiz Allah razı olsun. Tümlerimizden efendim. Evet. Önce sözlerin en güzeli ilahi kelamla başlayalım programımıza istiyorum. Evet. Ali İmran suresi 190 ila 194. ayetleri okuyorsunuz. Buyurun hocam. A'udhu billahi minash shaytanir recim Bismillahirrahmanirrahim İnne fi halqi Seman ve Dünya, vahkti lafîl Lail ve ile ulul albab, elazinan Al yezkuron Allaha ve ve وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَامَاتِ وَالْأَرْضِ Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar Rabbana ma قل قط Rabbana inna kuntu Allah bana affirler, zanıbana ve kafir gənnesiyeatına ve tabefana Rubbana farfir lanadunubana ve kafir anna Rabbana wa atina ma ala la la tuhlifu miyad saddaqallazim mahir çatalbaş alimran suresinin 190 ila 194. ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerde yüce Allah şöyle buyuruyor.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 Asla sözünden dönmezsin. Evet, Mahir Çatalbaş e, abimiz Alimran suresinin 190 ila 194. ayetlerini okudular. Evet Mahir abi tekrar programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kur'an ile başladık. Kur'an okurken, aş Şerif okurken hem Arap tavrı hem Türk tavrı okuyuş şeklini icra etmeye gayret ediyorsunuz. Evet. Neden böyle bir şey gerek duyuyorsunuz? Yani hem Arap hem Türk yani illa bir tanesi okunsa olmaz mı? Evet o ben şahsım olarak... E Sürekli hani bir hit yaparken e, birden mesela Samet'in pese inmesi vardır. Evet. Bu insanları dinlendirir, gelgitle bir yerlere götürür ama aynı makam içerisinde kalır. Hatta o da iki üç makamla işte Sabah ile Hicaz'la e, kendi yorumuyla e, birkaç makamda dener zaten. Şeydi öyle. Ahmet Nain'i Ahmet Nain avucada evet. Allah selamet versin. O da böyle bir makamları e, akademik olarak sıralarlar bir ayet-i kerime üzerinde. Bu da işte dinleyiciyi dinlendirmek hı hı. ve bir yeri sürükleyip götürmek içindir. Ben de kendi şahsımda da hem gayri elimde olmayarak hem de bir konsantre olarak daha çok hoşuma gittiğinden öyle yapıyorum. Umarım ki dinleyiciler de belki hani bir başka makamdan bir başka makama geçmiş gibi serinlerler diye. Ama demek ki bazen insanlar farklı farklı hem burçları farklı hem mizaçları farklı, kabiliyetleri donanımları farklı. da belki sırf böyle bir Hicaz'dan sırf işte Hüseyin'den Sabah'dan Türk usulü makamlardan düzen olarak sevinen, sevenler de vardır ama akademik olması gereken olan odur yani. Evet. Makam bir makam dedi. üzerinde böyle gitmek. Evet pesle tizlere çıkarak gidip gelmektir yani aslında. Evet. Ama şu an aklıma geldi benim de. Çok tizle çıkarken hani Araplarda bu çok bariz bir şekilde öne çıkıyor. Birden pese iniyorlar dediğiniz gibi. Tizden pese. Gerçekten rahatlık veriyor bu biliyor musunuz? Ve dikkat çekiyor. Yani çok hızlı giden bir otomanda hızlı giden bir aracım yavaş yavaş frene basıp yavaşlaması gibi. Yani o bile aracı dinlendiriyor. Belki aracın içindeki yolcuları da dinlendiriyor. Doğru kesinlikle. Kur'an-ı Kerim'de de sanki o pesler, tizlerden peslere inme sanki dinlendiriyor gibi geliyor. Evet. Değil mi? Doğru. Tabii. Tabii aslında. Bir, bir şey de aklıma geldi. Mesela Kur'an-ı Kerim'e başlarken de çok pes perdeden böyle aynuzubillah işte Araplar'ın evet, tavrı. Evet. Evet. ...o tavırda yani en pes perdeden... ...başladıklarında o da dikkat çekiyor... Evet, ...değil mi? Dinleyiciler... Yavaş yavaş evet. Evet. <gülüyor> ...yani o dinleyenleri de... ...çekiyor sanki... Hani, ...eudzubillah evet. diye başlasa çok çekmeyecek... E, ya. Doğru. Bir normal, yola bir, sokuyor, he, evet. ...normal bir ses... ...ama bu baya bir... ...hani dikkat çekiyor bir dakika ya... ...burada önemli bir şey var gibi... ...daha dikkat çekiyor... ...yani buradan şuraya geleceğim aslında... ...konu konuyu açıyor da... ...etkili olan konuşmaların... ...pes perdede olan konuşmalar olduğunu kabul ediyorum. Ben Onlardanım yani. Ben de katılıyorum. değil mi? Öyle ruhum haz alıyor ve zaten <gülüyor> dolu insan Evet. Öyledir zaten. Tesperdeden konuşur. Eyüyorum. Hatta çoğu zaman <gülüyor> hal diliyle konuşur ve tesir icra eder karşıda dinleyicilerde. Doğru. Çok doğru. Kur'an-ı Kerim'de de hani gırtlak tellallığı buyuruyor ya muhterem Fetullah Gülen Hocaefendi gırtlak ağlığı ya da gırtlak tellallığı yapmamak lazım. Kur'an e, hani kalbe inmeli Ruha inmeli, içe inmeli, kalbin derinliklerine inmeli ki oradan dile yansımalı. Yoksa gırtlakta kalınca gırtlak ağlığına dönüşüyor Kur'an-ı Kerim kıraatleri de. Eyvallah Metin abi ben de e, siz söyleyince demin konuyu açınca aklıma gelmişti. Kur'an okurken biz belki makamlar üzerinden ruha hitap etmesini tercih eden e, bir ortamdayız, toplumdayız ve biz öyleyiz Allah affetsin. Asıl olan yani Kur'an'ın Arapça metni okunurken gerek hadir gerekse bu makam usul okumalarda keşke hem okuyan hem de dinleyen manasına vakıf olarak dinlese, okuyabilse ve, okuyabilse ve bir yere götürebilse. Asıl olan budur yani. Evet, o o büyüğünüzün de dediği gibi sizin bahsettiğiniz gibi çünkü ahir zamanda öyle Kur'an okuyanlar olacak ki Kur'an okuyucular gelecek ki okudukları gırtlaklarından aşağı inmeyecek yani Allah muhafaza öyle olmaktan da çok korkuyorum yani bazı durumlarda bazı zamanlarda düşünüyorum da Allah hem okuduklarıyla kendi bünyesini besleyen sulayan lezzet alan kırtlandan aşağı inen insanlardan eylesin bizleri Abi hem inşallah. de dinleyen kardeşlerimizi yoksa hiçbir tesir icra etmez insanlar geçer gider yani güzel okudu işte der geçer Alkış, evet. içinden alkışlar, kuran geri alkışlanmıyor tabii de içinden alkışlar çok güzel okudu der geçer ne anladın ya da ne hissettin en önemlisi belki anlamıyorsun ama öyle okuyuşlar var ki Arap Kariler'de işte öne çıkmış isimlerin okumalarına baktığımızda öyle okuyuşlar var ki hiç anlamıyorsunuz belki ama size okuyuşuyla bir şeyler anlatıyor aslında mesajlar veriyor evet. hatta bir Arap Kariler'de Kur'an-ı Şerif okuduğunda Orada Türk seyahat edenler var. Türk misafirler varmış Mısır'da. Nil nehrinde oluyor bu. Öyle bir okumuş ki Arap Kari okuyuşuyla yani aş şerife kattığı o yorumla sanki Kur'an-ı Kerim'in anlattığı o manayı tefsir ediyormuş gibi. Yani de, vurgulamalarıyla. Yani vurgulamalarıyla tefsir de. yapıyor sanki. Yani burada bu anlatılıyor. Bak hayır şu da var aslında. Hani tekrarlarla belki onu da vurgulamış oluyor. Aynı yeri okuyor ama. Ömrüm de binaen. Aynen. Tefsir evet. ediyormuş gibi sanki. Öyle bir derinliği de var aslında. Sahip çıkmak lazım. O manada sahip çıkmak lazım. Öğretirken ve öğrenirken de değil mi? Onu esas almak lazım. Yani Kur'an'la halleşmek, hallenmek için. Günümüzde Kur'an'la insanlar barışık değil. Evet. İnsanları Kur'an'la barıştırmak lazım. Yani Kur'an'ı sevdirmek lazım. Evet. Bu da nasıl olacak? Ee, özellikle camilerdeki... Ee, i̇mamlarımıza müezzinlerimize Büyük iş düşmektedir çok, çok Eskiden ihtiyarlar vardı şimdi gençler de gidiyor O gençlere gerek Küçük çocuklar geliyor camilere Onları azarlamamak lazım Onlara sevdirmek lazım Onlara hediye vermek lazım Gerekirse namaz bittikten sonra Ayakkabı bölümünde çıkışına yakın bir yerde Onlara Kur'an'dan Bir ayet kısa bir sure Okumak lazım sevdirmek lazım Benim zihnimde ee, müezzinlik terennümleri kalmıştı. İlk okul 2'ye 3'e giderken genç çocuklar köyümüzde giderdik. Allah rahmet etsin köyümüzün hocası kanı hani hani rahmet etsin. Aynen. bize böyle müezzinlik yapmayı öğretirdi. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber Biz bunları öğrenirken bir yarış yapardık. 4-5 tane arkadaş. Biraz da Allahu Alem demek ki seslerimiz yatkın. O da bize değişik kısalar anlatırdı. Hediyeler verirdi. Allah razı olsun. Aynen öyle Gülümümüz, Sevdirdi yani. Evet sevdirmemiz ne lazım. Çünkü gene peygamberimizin bir hadisi öyle bir zaman gelecek ki ahir zamanda Kur'an bir vadide, onlar başka bir vadide. Onun için Kur'an vadisi dedik ya. Eyvallah. Programımızın. Allah sıra. razı olsun. Tevafuk oğlu. <gülüyor> evet. Ben unutmuştum. Fakat bugün Kur'an'ın içinde olan insanlar yani gürül gürül Kur'an okuyorum diyen insanlar bile belki Kur'an'dan uzak yaşıyorlar. Farkında değiller. Farkında değiller. Farkında değiller. Evet, Neden? Abi. Çünkü Kur'an'ın hükmünde yalan söyleme diyor. Bakıyorum ki yani tenzih ediyorum bizim arkadaşlarımızı ama piyasada toplumda karşılaşıyoruz yani yalana tevessül ediyor. Yalana meyil ediyor veya hayatında yalan var. Veya kul hakkına veya adalete veya haksızlığa halk bazından tutunda değil mi? Evet. Değerli abim dikkat etmiyoruz. Buna ne demektir? Kur'an'ın özüne okuduğuna aykırı hareket ediyorsun demektir. Kesinlikle. Bülbül gibi Kur'an okusan bile yaşamadıktan sonra Kur'an Kur işte başka bir vadide senin elinde gibi duruyor ama yüreğinde değil ve amellerine yansımamış. Asıl yani. olan Kur'an cemaati olmak, Kur'an Müslümanı olmak demek budur yani. Kur'an Allah neyi buyurdu? Onu yapmaktır. Sahabiy-i bir tane emri veya bir ayeti yaşamadan başka bir ayeti ezberlemeyi yaşamayı geçmezdi yani. Biz öyle okuduk seyir kitaplarında. Yani öğrenirken yaşamak üzere öğreniyordu değil mi onlar? Evet. Bir de ayette var ya, kuline, yapmadığınızı niye söylüyorsunuz? Evet. Sadece vaaz, nasihat manasında niye söylüyorsunuz değil bu. Değil. Niye okuyorsunuz diye de anlamak lazım değil mi? Kesinlikle. Yaşamadığınız Kur'an'ı niye okuyorsunuz? Eyvallah. Öyle de anlamak lazım belki. Eyvallah. Belki biraz konunun en uç kısmında çok e, uzak bir bölümünden bir misal olacak ama, İnsanlarımızın çoğu avam kesiminde biz belki karşılaşmıyoruz akademik insanlar karşılaşmıyor ama Belki camilerde belki pazarda belki bazen böyle mevlüt ortamlarında gidiyorum Kur'an okumasını bilmiyorlar bu bir 2 gece gündüz evlerinde bir Kur'an eğitimi öğretimi yok Kur'an eğitimi öğretimine giden belki çocukları torunları böyle canlı tutulmuyor ortalıkta ortamda yok olabilir Onlara bir nasihatim belki bir tavsiyem olacak Güzelce bir abdest alsınlar bu kainatın sahibini Onunla bir konuşmak için, huzuruna çıkmak için önce biz elimizi yüzümüzü yıkarız. Allah tertemiz olarak huzuruna alır bizi. Evet. Belki dünyanın neresinde olursak olalım, devletin en yetkili kademelerindeki insanlarla biz ömrümüzde karşılaşmayız. Veya huzuruna davet etmez. İşte bir cumhurbaşkanlığı makamı, başbakanlık makamı olabilir, belediye başkanlığı makamı olabilir. Gitmeyiz ama Allah o kadar adil, o kadar cömert, o kadar güzel ki huzuruna günde beş defa davet ediyor bizi. Evet. Oraya biz ne ile gideceğiz? Kur'anla gideceğiz. Kur'an'dan bir satır ayetle, oradaki, bir sure gideceğiz. Oradaki iletişim dili Kur'an. Kur'an, Allah ile konuşma da. dili Kur'an. Kur Allah razı olsun tespitiniz çok İnşallah. güzel oldu. Ve mesela Kur'an okumasını bilmeyen kardeşlerimiz, ebeveynlerimiz olabilir, nenelerimiz, dedelerimiz güzelce bir abdest alsınlar. Elimize Kur'an'ı alacağız. Kıble de ya bağdaş kuracağız, ya namaz oturuşuyla oturacağız. Ya Rabbi ben seninle konuşmak istiyorum. Bunlar senin kelimelerin. İşte huzurundayım. Benden kabul buyur. Bu Kur'an'ı bana sevdir ve bu Kur'an'ı bana öğret. Allah'ım ben senden istiyorum gibi bir takım kelimelerle kendi bildiği Türkçe dualarla, Kürtçe dualarla, İngilizce, Arapça fark etmez. Hangi Allah bütün olsun? dilleri biliyor. Kalpten olsun yeter ki. Eyvallah. Allah ile konuşmalı. Kur'an'ı öpüp koklamalı. Bazen eskiden alimlerimiz, hocalarımız dedi ki Kur'an okumasını bilmeyen, işte her satırında Bismillahirrahmanirrahim, Kulhuvallahu Ehad, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Fatiha Suresi gibi bunları okuyarak da sevap kazanabilir. Öğrenene kadar, öğrenene kadar o yolda ölmek lazım. Mesela bugün elifi öğrenmek lazım. Şimdiye kadar bilmiyordu. Yarın be'yi öğrenmek lazım. Ben bir anımı daha hatırlatmak istiyorum başımdan geçen. Lütfen abi. İmam Hatip'e başlamadan önce Allah gani gani rahmet etsin. Benim Hı. babam bir yaşındayken vefat ettiği için ben tanımıyorum. Ama biz sahip çıkan birisi çıkmış Allah göndermiş. Allah. Biz de Allah ömür verirse başkalarının çocuklarına sahip çıkmaya ve sevdirmeye ilahi kelimetullahı ve namı celili sevdirmek için gayret edeceğiz. Allah nasip ederse. O da o hacı amca da Konya'da Hacı İsmail amca dedi ki ben seni okutmak istiyorum okur musun? Dedim okurum bilmiyorum yani. Sen dedi Kur'an okumasını biliyor musun? Dedim yok. O zaman dedi bizim evin dedi altında dedi bir bakkalleri kurmuştuk dükkan açılmadı ben orada dedi çocuklara Kur'an öğretiyorum gel sana da öğreteyim dedi gittim bir gün iki gün üç gün işte Elif'i ezberlememiz gerekiyor Elif B T S o 28 harfe e, alfa b'i ezberlememiz gerekiyor ezberledim fakat karşı sayfaya geçtik o zaman Elif bağlarda dame rame diye başlardı e, Dereke, derece değil de sonraki tavasının şeylerinde Elif bağlarında onlar vardı. Şimdi şöyle bir Kur'an mucizesinden başımdan geçen bir hadiseyi ben örnek vermek için bunlar anlattım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hemen karşı bir esnaf vardı. Nadir bulunan Nadir Bey. Dedim ben şu sayfayı okuyayım ki ben ders vereceğim. Üç gün oldu daha veremedim. Bana öğretir misin çalıştırır mısın? İşte uzatması gereken orada elif var. Dame diye. <gülüyor> ben harfleri tanıyorum ama. Evet. Bir satır iki satır okuttu. Dedi ki Mayr Hoca sen dedi öğrenemezsin dedi bu Kur'an'ı ya. Böyle okunmaz <gülüyor> dedi. Eve gittim bu bende tesir etti. Dedim ki Allah'ım ben bunu öğrenmek istiyorum. Ya bilmiyorum yan evet. yana getiremiyorum. Evet. Bilen birisi de bana bunu dedi. Eve gittim düşündüm düşündüm. Dedi ki uzatmaya gelirse böyle yapıyor. İşte yan yana getirdim. D'yi, R'yi, K'yi üzerine gelirse E altına gelirse İ okutuyor dedi. Evet. İşte D, R, K veya D, R, K diye D, R, C gibi. Evet. Bunları yan yana koydum. Ertesi gün Allah beni Kur'an okuyor Hale Allah getirdi. Ayber. Neredeyse sonuna gideceğiz yani. Belki o cezimleri, şeddeleri onların zamanına göre. O kadar kısa sürede. O kadar kısa sürede kendinizi verdiğiniz zaman Allah'tan istediğiniz zaman. Denince, azmedince değil mi? Azmedince, Allah kapı açıyor çünkü o sizinle konuşmak istiyor. Ama Hı. biz küsülüyüz yani. Biz uzaz, o bize yakın. Kur'an okuma, okumayanlar, her gün Kur'anı elip Allah ile <gülüyor> konuşmak istemeyenler hakikaten. O kadar kolay ki. Hayat veren ve akıl veren. Ve sürekli onlara her an her salise hayatı bahşeden bağışlayan Allah ile konuşmuyorlar küsülüler demektir yani evet. Allah muhafaza. Kur'an'dan uzak olanlar öğrenmeyenler öğrenmek istemeyenler için diyoruz. Allah'ın kapısı açık bekliyor her gün. Oysa daha önce de bizim misafirimiz oldu Kur'an'ın gölgesinde programında Adem Uymaz ağabeyimiz var emekli imam 5 saatte Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Yani çok Subhan deha Allah. zekasına Maşallah. falan Sahip olmanıza gerek yok 5 saatte Kur'an diye sitede kurmuş Maşallah. Orada indirebiliyorsunuz pdf olarak Maşallah. Allah razı olsun. E, Uygulayabiliyorsunuz 5 saatte 10 ders Yaklaşık olarak 10 ders sürüyor Kadir gecesinde teravih namazından sonra savura kadar Bitti Subhanallah Maşallah. Keferu Diyerek gidiyorlar Maşallah. dedi 500 kişi varsa camide Bilmeyen 400'ü kalıyor mesela bunun 380'in sonuna kadar duruyorsa hepsi bu şekilde okuyarak gidiyor demişti Maşallah Adem abi. Allah, Allah, Allah, razı, Allah razı olsun. Razı olsun. Yüreğine sağlık. Ee, hakikaten dünyanın en güzel e, işini uğraşını yapıyor bu arada. Onu hatırladım. Yani zor değil. Hiç kimse kafasında zor diye bir kelime bulundurmasın. Hele hele Kur'an-ı Kerim konusunda. Kesinlikle çok kolay. Sizin de az önce verdiğiniz, yaşadığınız evet. o tecrübe de evet. bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Çok kolay. Öğrenmek iste yeter ki. İste. İsteyen Bulur. Men talebe ve cedde vecede. Ciddi evet. olarak samimi olarak kim isterse budur. Mayra bir ara verelim. İnşallah sonrasında tekrar Kur'an-ı devam edelim. Olur mu? Olur. Evet sevgili Burç Efendi dinleyicileri, Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi ya her pazar Nabi Türkiye Selam saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi'de. Kur'an Vadesi her pazar Türkiye Nabi saatiyle 19'da radyonuz Burç çefenleri. Kur'an Vadisi devam ediyor. Mahir Çatalbaş hocamızla birlikteyiz. Abimizle birlikteyiz. Hocamız Bakara suresi 152 ila 157. ayetleri ve hemen sonrasında da Arap evet. okuyuşuyla da tarzıyla İhlas-ı Şerif suresini okuyacak inşallah. Buyurun efendim. Euzü billahi mine şeytanir <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Ve şkuro'li ve la يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Ladin amanu, isteginu, ve İnna Allaha me'g al ve la وَتَنفِي سَمِيعَ اللَّهِ bel وَانْت بَلْ أحياء Allah belo bir şeyin, min al min وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ <تصفيق> الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا lillahi kholuna lillahi ve inna Hör! salawatun mir rabbihim wa rahmetuhu lelik wa ulain ke Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Qulhu wa Allahu ahdun illa asamadun. Yelde ve yelde ve yelde Allahu akbar Bismillahi r-Rahmani r-Rahim la wa lam yakul lahu kufuvan ahad Allahu akbar bismillahir mahir çatalbaş bakara suresinin 152 ila 157. ayetlerini ve hemen akabinde de İhlas suresini okudular. Okunan ayet-i kerimelerde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım.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 İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Hidayete erenler de ancak onlardır. Mealini verdiğim ayeti kerimeler, Bakara suresinin 152 ila 157. ayetleriydi. Şimdi de İhlas suresinin mealini veriyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki o Allah'tır, tektir. Allah samettir. Ne doğurdu ne de doğuruldu. Ne de herhangi bir şey ona denk oldu. <Gülüyor> Mehalini verdiğim ayet-i kerimeler İhlas suresinin ayetleriydi. Bakara suresi 152-157 sonrasında da İhlas-ı Şerif suresiyle tamamlamış olduk. Türk tavrıyla başlangıç sonra da Arap tavrıyla Arap evet. okuyuşuyla da kıraatiyle de tamamlamış oldunuz. Tabii bu Arap tavrı Türk tavrı diye tavır yoktur diyen hocalarımın affına mahcuben söylüyorum bunu. E, artık Galata meşhur olmuş bu. Hakikaten aslında tek bir okuyuş vardır. Mısırlıların okuduğu gibi. Buna inanıyor birçok kişi. Bunu kabul ediyor. Akademisyenlerden de bunu kabul eden çok hocamız var. Onların lafına mahcuben söylüyorum. Yani bu Galatı meşhur olduğu için İstanbul tavrı, Arap tavrı diyoruz. Yoksa aslında öyle bir tavır yok diyor. işin ehli olanlar. Estağfurullah. Çok doğru. Şöyle ki ben de size katılıyorum. Hani Kur'an Arabistan'da, Mekke'de indi, i̇ndi. nazil oldu. Ee, Mısırda okundu, Türkiye'de ise yazıldı. yazıldı. Bu üçünün e, şeyi çok önemli yani yazılan Türkiye'de yazılan Kur'anların, Mısır'da okunan Kur'anın şekli çok önemli. Neden? Kur'an'da zaten ayetlerde Allah Kur'an okurken Kur'anı onlar Allah'ın ayetlerini duyduklarında kalpleri ürperir, tüyleri diken diken olur. Biz de uygulamada anlıyoruz ki gerçekten Mısırlı karilerde, Mısır'da öyle bir gelenek var ki. Bazen çöpçüler o kapı süpürücü, süpürücüler, ameleler onlar bile altı tarzında muhteşem güzel Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kendilerini öyle vermişler. Öyle bir gırtlak var öyle diyene. Evet. Allah dilediği gibi tasarruf eder her millete, evet. her insana ayrı bir yansıması, esmaların yansıması evet. var Allah'ın. O çok doğru yani Kur'an okunurken ya ağlayacağız, ya ağlatacağız, ya, ya tüylerimiz diken diken olacak, ya karşıdaki... Dinleyenlerin tüyleri diken diken olmalı. Bir şekilde Kur'an'ı kerimle e, insanları barıştırmamız ve Kur'an'ı sev, sevdirmemiz lazım. yolunu bulmamız evet. lazım. Metin Metodum abi. yolu artık herkesin bir her iyi bir evet. yoğurt yişi vardır. Kur'ansız hayat, hayat bayattır. Bayattır. Bayat. Eyvallah. Çok güzel oldu. O daha güzel oldu. <gülüyor> Hayır abi sizden bir ezan da dinleyelim olmazsa. Eyvallah. ister misiniz abi bir ezan okur. Ok Olur Kursanız, Bizim Olur. de kulaklarımız bastı gider. Türkiye'de dediğiniz gibi meşhur olan işte bir sabah ezanı var. Öğlen Hicaz veya Rast okunur. Evet. İkindi gene öyle Hicaz. Bazen Nihavent okuyan kardeşler, hocalarımız var. da var. Evet. Çok nadiren o vakıf olduğu için okuyor. Herkes denemesin. Evet. Biraz ilahi Zor. musiki makamında olmak Zor makam. zordur. Akşam ezanı zaten kısadır, segahtır. Yatsı ise gene öyle uzun. Ya Medine varı ya da gene hicazdan, hicaz'dan. okunabilir. Evet. Ben bir hicaz makamında. Hicaz, bir ezan okuyorum. dinleyelim abi. Eyvah, sizden buyurun. Allahu Ekberullah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Aşhed an Muhammed el Rasulullah. Aşhed an Muhammed Salat. Allahu Ekberullah Çok teşekkür ediyoruz Mahir abi Allah razı olsun, olsun. Kur'an'ın e, vadisinde İnşallah bugün bulunmaya çalıştık Kur'an vadisi iddialı bir e, ismi var programımızın Elhamdülillah. ama Elhamdülillah. inşallah Allah layık eylesin i̇nşallah Gelen bu misafirlerimiz Programımızı teşrif eden Değerli dostlarımız Kari dostlarımızın yüzü suyu hürmetine İnşallah biz de doğru vadide Kur'an vadisinde yer alıyoruzdur Diyelim Eyvallah. Çünkü Kur'an'da zaten bir kimsenin hidayetine vesile olmak diye belki hadis-i şeriflerde de Allah'ın e, övmesi var. Siz de bu vesileyle öyle veya böyle İnşallah. bir insanın Kur'an'ı eline almasına, Kur'an'ı sevmesine, Kur'an'ı okumasına, öğrenmesine vesile olursanız İnşallah. bu boşa gitmemiştir. Allah'ın Allah izniyle İnşallah. Allah ahirette baki hayatta karşınıza çıkarsın. Çünkü bütün bu... dinleyenlerimizi de Allah... Rahmetiyle muamele edip ah, cennetine inşallah. koysun inşallah. inşallah. Yani geri dönüşler alıyoruz inşallah. Güzel Kesinlikle. haberler geliyor. Ama hani içinde saklı tutanlar da muhakkak var o Kesinlikle. duyguları ve düşüncelerini. Olsun. Biz dediğiniz gibi bir kişi bile olsa, Kur'an'la tanışan bir kişi bile olsa, bir kişi bile Kur'an'ı seviyorsa bu program yapılmaya değerdir. Eyvallah. Değil mi abi? Allah razı olsun. Cümlemizden abi.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 her pazar Türkiye Saati ile 19'da Radyonuz Burç Efendi.